Merhaba, yine harika sorularla gelmişsin ve benim de sana çok güzel cevaplarım var. Hadi başlayalım. Nasıl mı anlayabiliriz? Çok kolay. Yaşamdaki dengeye baktığımızda ahireti zaten anlamışız demektir. Sonbahar gelince sararıp dökülen yapraklar, her günün bitiminde ortaya çıkan karanlık yani gece, birbirini kovalayıp duran mevsimler, Eriyen karlar, dökülen çiçekler, mezun olduğumuz okullar ve biten tatiller. Hatta çoğunu hatırlayamadığımız anılar. Yani başlayan her şeyin bitmek zorunda olma mecburiyeti. Bütün bunların bir mecburiyet olduğunu nereden de biliyorum? Zor değil ki. Az önce verdiğim örneklerde olduğu gibi hayatın akışında elinden kayıp gidenleri gözlemleyen herkes bunu bilir. Doğadaki bu denge kendini sürekli yenileyerek her bitişin yeni bir başlangıca gebe olduğunu gösterir bize. Lütfen mevsimleri hatırla. Mevsimleri anlamak bana hayattaki pek çok meselede kılavuzluk eder. Zaten Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de yeryüzü ayetlerini okuyarak hayatı anlamlandırmamızı ister. Efendim? Yeryüzü ayetleri nedir mi diyorsun? Mesela sonbahar geldiğinde sararan ve zamanla dökülen yapraklar. Üzerine bastığımız zamanlarda nasıl da hışırdar değil mi? Peki ya yerde oluşturdukları o muhteşem manzara? O yaprakların fotoğraflarını çekmeye bayılırım. Yaprakların dökülmesi, ağacın yok olması, bitmesi anlamına mı gelir? Elbette hayır. Ölümü ağaçların yapraklarını dökmesine, yapraksız bir ağacı da bir insan iskeletine benzetelim. Düşünmesi bile tuhaf ama öyle. Sonra ne oluyor? Bir süre kalmış gibi duran ağaçlar yavaş yavaş yaşanmaya, çiçeklenmeye ve mevsimi geldiğinde meyve vermeye başlıyor. Biz Rabbimizin doğaya koyduğu bu dengeyi fark ederek yeryüzü ayetlerini okumuş yani varoluşumuzu anlamlandırmış oluyoruz. Bütün bunlarla ahiretin ne alakası var deme. İyi düşün ölümün bir yok oluş değil yeni bir başlangıç için Allah tarafından zamanı belirlenmiş bir yolculuk olduğunu konuşmuştuk. Her insan er ya da geç ölecek, tıpkı yeşeren her ağacın yaprağını dökmesi gibi. Ve ölen her insan ahirette yepyeni bir başlangıçla karşılaşacak. Tıpkı mevsimi geldiğinde yeniden yeşeren ve meyveye duran ağaçlar gibi. Ancak insan olarak elbette farklılıklarımız var. Bizler ağaçlar gibi iradesiz bir şekilde davranmayız. İnsan hayatını yönetme ve idare etme konusunda özgürdür. Bu özgürlük ona aynı zamanda bir sorumluluk yükler. Yani hayatımızda aldığımız ve uyguladığımız her kararın bir karşılığı vardır. Ahiret hayatını anlamak ve ona inanmak bize bu dünyada çok daha kontrollü bir insan olmanın kapılarını aralar. Bu dünyada ahlakı, erdemi, kendine yol edinen ve ahirete yani ölümden sonra her şeyin karşılığını bulacağına inanan bir kişi yaşadığı her türlü zorluk, sıkıntı ve haksızlığın bir gün mutlaka karşılık bulacağını bilir. Ahiret yalnızca dünya hayatının sonu ya da evrenin tükenişi değildir. Var olmaya devam etme, her hal ve şartta ilahi adaletin yerini bulması bilincidir. Bak Rabbimiz ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah'a döneceğiniz, sonra herkesin kendi kazancının kendisine eksiksiz verileceği ve hiç kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı o günün bilincinde olun. Yani ahireti anlamak, bana bu dünyamı güzelleştirecek bir bilinç sunar. Ölümden sonra bir yaşamın var olduğunu hissetmek beni daha kontrollü bir insan haline getirir. Başıma gelen sıkıntılar ve uğradığım haksızlıkların bir gün Allah tarafından kusursuz bir adalet terazisinde değerlendirileceğini bilmek bana sabrı öğretir. Hangi mesele olursa olsun yeryüzü ayetlerini doğru okumak, onlar hakkında derin derin düşünmek yani tefekkür etmek bizi doğru adrese götürecektir. Tabii ki hepsi Kur'an ve sünnet ışığıyla aydınlanan yollardan geçmeli.